Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, bugün 14 Ocak 2017 Cumartesi. Doğru değil mi? 14 Ocak. Bugünkü dersimiz de önceki dersimizin devamı niteliğinde olacak. Yani halis bir Müslüman iyi bir insan olmanın prensibi nedir? Ses gelmiyor mu? Geliyor. Geliyor. E, tamam kapatın bunu ben. Geliyor, Geliyor de, mu? Tamam. Hı. O duymuyor. Hmm. Şimdi kardeşler Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinde Muhtelif ayetlerinde bizi irşad etmek için nasıl Müslümanlar olmamızı istiyorsa emirler ve nehiler camiası bize göndermiş dedik. Yani Kur'an-ı Kerim Allah Celle ve Ala'nın kullarına mektubu bizden istedikleri neyi emretmiş neyi nehyetmiş. Neden? Biz gerçekten hayırlılar olalım diye, cennet ehli olalım diye, cehennemden kaçınalım diye. Tutarsak, Allah'ı razı ederiz, Allah Subhanahu ve teala'nın ikramı olan cenneti hak ederiz. Tutmazsak, nefsimize zulmetmiş oluruz. Yani hiç kimse, Hayrı yapanı da şerri yapanı da ne yapmaz? Aynı terazide ölçmez. Öyle mi? Bir insan var. Sana çok hayrı dokunuyor. Diğer bir insan var. Muhtaç olduğun zamanda oranı olmuyor. O insana karşı senin bakış açın. Aynı olur mu? Olmaz. Evladında bile bu böyle olmuyor. Bir evladın var. Sana mutlu babacım diyor, bir başka babacığım daha ağzından çıkıyor. Her istediğini yerine getiriyor. Hulusu kalple. Bir evladın da var. Tamam babacım diyor. Ana bir bakmışsın, istediğin gibi davranmıyor. Yamuk yaptı sana. Hangisini çok seviyorsun? İkisini de evladın olması hasebiyle seviyorsun ama buradakini daha çok seviyorsun. Allah subhanehu Wa teala bizim halikimiz olması hasebiyle bizi yarattığından dolayı bak küfretsek bile ne yapıyor? Bizim rızkımızı veriyor. Küfretsek dahi bizim rızkımızı veriyor. Bu dünyada rızkımızı veriyor. Ama ahirette siveye çekecek, imtihana tabi tutacak, kim neye layıksa oraya gidecek. İşte Allah subhanehu ve teala biz bu dünyada <gülüyor> cenneti kazanalım diye bize ne yapmış? Önümüze imtihan kastıyla bazı meseleleri getirmiş. Kötülüklerden nehyetmiş, iyiliklere teşvik etmiş. Bunu Hucurat suresinde ne yaptık? Geçen hafta 11. Ayetteki emirleri ve nehileri gördük. Bugün yine Hucurat suresi 12. ayet-i kerimedeki emirleri ve nehileri göreceğiz. Hani sadece halis bir Müslüman olmak, iyi bir insan olmakla ilgili ayetler Hucurat suresinde yok. Kur'an-ı Kerime serpiştirmiş Allah subhanehu ve teala. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 23 senede Peyder pey vahiy olmuş, nazil olunmuş. İnsanları neler ilgilendirmiş, onlarla alakalı bir emir, bir nehi gelmiş. Evet. Şimdi bakalım Rabbimiz Celle ve Ala Hucurat Suresi 12. ayet-i kerimede bizlere <gülüyor> ne buyurmuş? Evet. Ya eyhellezina amanu jtanibu katiran minzanni inne ba'daz zan ismun inne ba'daz zan ismun Neymiş Allah subhanahu wa taala ne buyuruyor? Ya eyhellezina amanu diye hitap ediyor. Bak emrederken de bize hitap ediyor nehy ederken de bize hitap ediyor iman ehli olarak iman sahibi olarak ictemi bu kathi ran zan ne buyuruyor zannın çoğundan kaçının <gülüyor> zannın çoğundan kaçının bu kadarla bırakmıyor inne <gülüyor> ba'd İthmun buyurarak zannın bazısının günah olduğunu bize bildiriyor. Mefhum muhalif çıkarırsak bu ayeti kerimeden. Evet, zan iki kısımdır. Günah olanı vardır, caiz olanı vardır zannın. Şimdi göreceğiz onu. Evet. Evet. İlk önce zan ne demek? Van. Onu görelim. Eğer biz kelimeleri ve kavramları tam manasıyla anlarsak, mana ve mahiyeti oturtursak, Kur'an'ın ne demek istediğini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bize neler buyurulduğunu çok güzel bir şekilde ne yaparız anlarız. Şimdi adam tutar. Van kelimesini sadece tek taraflı manasıyla söylersek, çünkü iki taraflı bunlar ee, müşterek kelime diyoruz bunlara, zıt iki manayı ifade eden kelimelerdendir Van kelimesi. Bakalım ne demekmiş? <gülüyor> Ulama bunları ne yapmış, nasıl açıklamış? Allah Celle Şanuhu Ehli sünnet ulemasına rahmet etsin Onlar bize şefaatçi yazsın Evet Sözlükte kamuslarda Lügatlarda baktığımızda Zan kelimesi Kuşkulanmak Kesin bilgiye ulaşmak Bak kuşkulanmak Kesin bilgiye ulaşmak İkisi birbirine zıt anlamlar Ama müşteleken bu kelime ikisine de kullanılıyor İtham etmek Anlamlarındakindeyiz. Zan kelimesi van maşlarından olup hem yakinin zıddı, kuşku, kesinleşmemiş kanaat anlamına hem de ilim düşünüp taşınarak ulaşılan kesin bilgi manasına gelir. Neymiş? Zan iki manaya da geliyormuş. Birisi şüphe tereddüt, kuşku, ötekisi bilim manasına geliyormuş, düşünülerek ulaşılan kesin bilgi manasına da geliyormuş. E şimdi bunları ayetlerden göreceğiz ve hadislerden göreceğiz. Yani bize adam gelip diyebilir, siz zan şüphe dediniz ama, e kardeşim şüphe değil de bazı yerlerde kesinlik ifade eder şekilde ne yapılmış? Resulullah tarafından ve Allah tarafından Celle ve Ala, Kullanılmış bu kelime. E siz sadece kuşku ve şüphe dediniz. Biz ne yapacağız meselelere yaklaşırken? Hem artı hem de eksi yönlerinde. Hem olumlu cihetiyle hem de olumsuz cihetiyle bakacağız. Kur'an'ın tümünü elde göz önünde bulundurarak manalandırmaya gideceğiz ki isabetli ne yapalım? Söz konuşmuş olalım. Evet, zan kelimesi biz kullanıyoruz zanlı, yani Türkçe'de zannettiğime göre, zannıma göre ya şöyle zannediyor gibi kullanıldığı yere göre iki zıt manayı da içerebilen müşterek dediğimiz kelimelerdendir. Zan kökünden türeyen birçok kelime. Zannın bu iki temel anlamını yansıtır, yansıtır. Yani tezat birbirine tezat teşkil eden manaları vardır. Allah rahmet etsin. Ragıb el-İsfahani rahimahullah bunu ne yapmış? Müfredatında zanane maddesinde bildirmiş. Evet. Ragıb rahimahullah zannı bir emareden hasıl olan... Kanat şeklinde tanımladıktan sonra, M.R'nin güçlü olmasının son noktada kişiyi ilme götüreceğini, zayıf olmasının ise vehim sınırını aşamayacağında ne yapıyor belirtiyor. Yani alimlere hürmet göstermek lazım, alimlere itibar etmek lazım. Zan zan tamam. Bize göre böyle, bak rah Rahimahullah ne yaptı, nasıl tafsil etti bak. Ne dedi? <gülüyor> Bir emareden hasıl olan kanaat şeklinde tamamladıktan sonra zan kelimesinin manasını, emarenin güçlü olmasının son noktada kişiyi ilme götüreceğini, zayıf olmasının ise vehim sınırını aşamayacağını belirtir. Misal verelim. Hepimizin hanımı evde ne yapıyor? Yoğurt mayalıyor değil mi? Evde çoluk çocuk yok. Misafiri yok. Sadece sen ve eşin varsın. Ne var evde? Canlı olarak bir de kedin var. Kedinin ağzı burnu yoğurtla ne yapılmış? Bulaşmış. Yoğurt kasesi de yarısı yinmiş. Eşin sen geldin. Kapıyı açtım bir baktım. Subhanallah yoğurt kasesi yarıya inmiş. Kedi de orada ne yapıyor? Yalanıyor. <gülüyor> Burasını yalanmış ama burasındaki bulaşıklar duruyor. Ama sen görmedin kediyi o yoğurdu yerken. Ne diyorsun? Vallahi kedi yoğurda sunmuş. Diyor musun demiyor musun? Diyorsun. Yani. E ya, tabii diyeceksin gelip de melekler yiyecek hali yok ki o yoğurdu orada melekler yemezler hadi cinler yedi desem neyse cinler de yemez çünkü cinlerin rızkından değil yoğurt yemek onların rızkını Allah Azze ve Celle bizim yediğimiz kemiklerden çıkarıyor subhanak ya Rab bak şimdi ne oldu kuvvetli bir emare bizi nereye götürdü Elime götürdü. Ben Hıdır'la kavga ettim. Dışarıda. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Ama misal bu ya. Şimdi daha iyi anlayabilmek için veriliyor daha çok misaller. Hıdır'la dışarıda kavga ettim. <gülüyor> Çocuğumu da buraya medreseye gönderdim. Gönderir miyim? gönderirim ben burada medrese değilim ben hep e, tanıdığım kişiler, sevdiğim kişiler burada. Hocalarımız da var. Güvendiğimiz. Oğlum burada okusun diye 8-10 yaşındaki oğlumu gönderdim şeyhlerin yanına. Çocuk içeriden ağlayarak çıktı. Ne dedim ben? Kıdır dövmüştür benim çocuğumu. Deyebilir miyim? Derim. Ben insanım söylerim. İşte benim ya ben biraz önce on dakika önce Hıdır'la kavga etmiştim. Öcünü benden alamadı. Ben cesametli cüsseli adam vurdum böyle deviririm. Hıdır benden korktu. Benim sekiz yaşındaki çocuğu dövdü diyebilir miyim? Derim çünkü ağlayarak çıktı çocuk. İşte bak böyle dediğimde zayıf bir olasılık değil mi bu? Hıdır da döver Mustafa da döver. Çünkü 7 yaşındaki çocuk bu. Ama ben ne yapıyorum şimdi? Misal getiriyorum. E ben, kim döver olur bunu? Kimse dövmez benim çocuğumu. Dövse dövse Hıdır, Hıdır döver. Neden? E 5 dakika önce ben kavga ettim Hıdır'la. Bak ne oldu? Elimdeki <gülüyor> emareler zayıf oldu. Ve bu da işte vehimden öte geçemez. Vehim. Anladık mı şimdi vehimle efendim ilme götürücü durumları inşallah anladık çünkü ben Türkçe anlattım size Türkçe biliyorsunuz bu kadar yeter evet İmam Cüveyniye göre zan birini diğerinden daha güçlü saymakla beraber her iki durumu da mümkün görme anlamına gelir. İmam Cüce'ni de böyle söylemiş. Tahanevi rahimahullah ise lugat yönünden zan ile vehim arasında hemen hemen fark olmadığını söylüyor. Evet, doğruluğu kuşkulu bilgi, zannın doğruluğu kuşkulu bilgi, kanaat, şek ve kesin olduğu kabul edilen bilgi yakın şeklinde iki ayrı anlamına bütün ilgili kaynaklarda işaret edilmiş yani yukarıdaki meseleyi ne yapmış burada imam biraz daha sanki açmış gibi evet şimdi Kur'an-ı Kerim'de ise zanla alakalı 20'ye 50'ye yakın yerde zannın türevleri var zan kelimesinin 50'ye yakın türevi var. Evet. Bu ayetlerin çoğunda zan, vehim ve kuruntu. Bazılarında bilgi, yakinen bilme, inanma manasına gelir şekilde kullanılmış. Bazılarında ise kesin olmayan kanaat, kuşku, tahmin, beklenti manalarını içeren manalar verilmiş bu cihette kullanılmış Muhammed Fuad Abdülbaki ne yapmış mu'ceminde zana ne maddesinde bunu belirtmiş evet İbnül Cevzi de Kur'an'da zan kelimesinin şek yakın, töhmet husban yani tahmin kizb yani yalan karşılığında kullanıldığını belirtmiş ve bunlardan her biri için örnekler vermiş bunu da Nüzhetül Uyun'da sıralamış. E biz şimdi hepsini çıkaracak değiliz. 50 tane mesela. O zaman bizim meselemiz ne yapacak? Uzayıp gidecek. Bununla alakalı araştırma yapmak isteyen kişilere biz ne yaptık? Kitap ismi verdik. Oraya müracaat ederler. Evet. Ancak bu anlamları kelimenin iki temel anlamı içerisinde değerlendirmek, yani bu kadar saydığımız meseleleri, iki temel anlam içinde değerlendirmek mümkün. <gülüyor> Mesela Bakara Suresi 249. ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala, قَالَ الَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللّٰهِ Bu ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Şanuhu Allah'a Celle ve Ala kavuşacaklarını zannedenler derler ki diyor. Yani mota mota tercüme yaptığımız bu. Allah'a Celle Şanuhu kavuşacaklarını zannedenler derler ki ayetindeki zan kelimesi müfessirlere göre yakin anlamında kullanılmıştır bakın bu ayeti kerimeyi buradaki zan kelimesini yakin olarak anladığımızda ayeti kerimenin manası ne oluyor bunu İmam Zemahşeri keşrafında ne yapıyor belirtiyor Dolayısıyla ayetin manası Allah Azze ve Celle'ye kavuşacaklarını bilenler ve bundan şüphesi olmayanlar derler ki şeklindedir. Bu şekilde mana verirsek tam manasıyla ne yapıyor? Oturuyor. Ama bunun bu şekilde mana verilmesine işaret eden kim? İmam Zemahşeri. İmam Zemahşeri Mu'tezili. Mu'tezili olmasına rağmen lügatta allame tartışılmayacak birisi isterse mu'tezili olsun. Onun akidesi beni ne yapmıyor? İlgilendirmiyor. Beni ilgilendiren ayet-i kerimeye on numara bir mana verilmesine ne yapıyor? Yardım ediyor. Şimdi bidat ehlinden ilim alınmaz diye bir kaide yok. Biz şeytandan bile ilim alırız. Ve almışız şeytandan. Şeytan doğru söylediği yerde ondan daha ilim alıyoruz biz. Doğru söylediğinde. Var mı şeytanın doğru söylediği yerler? Neresi? Ya sübhanallah. Bak kardeşler biliyorlar elhamdülillah. Neymiş? Bırak bidat ehlinden, şeytandan bile ilim alınıyormuş. Doğru söylenildiği müddetçe. İmam Zemahşeri'den de biz ne yaparız? Lugat babından ilim alırız. Ama onun itizel fikirlerini kabul etmeyiz. Evet, demek ki zan kelimesi burada, bu ayeti kerimede kesin bilgi manasına kullanılmıştır. evet. <gülüyor> Zan kavramı hadislerde de, hadis-i şeriflerde de benzer anlamlarda sıkça geçer. Bazı hadislerde zannın isabet ve hata ihtimali taşıdığını ifade ederken, yani zan kelimesinin bazılarında da zandan kaçınmanın öğütlenmesi zannın sözü edilen iki anlamı bakımından değerlendirilmiştir. Tabarani'nin Rahimahullah ve İmam Hakim'in rahmetullah aleyhima yirhamukallah. Sahih bir senetle zikrettikleri bir hadis var. Hadis-i kutsi. "Kâlallahu ta'ala azza ve Allah subhanahu ve Teala buyurdu ki: Resulullah bunu aleyhissalatu vesselam bize haber veriyor." Ana, günde zannı abdi bi, Subhanallah. <gülüyor> Fali zannı bi maşa. Ne demek? Kulum benim hakkında nasıl bir zan sahibi ise ben öyleyim, Subhanallah, Subhanallah. Biz Allah Azze ve Celle hakkında hüsnüz zan sahibi olalım. Ne diyelim? Allah bizi bağışlar. Allah bizi bağışlasın. Allah Celle Şanuhu bağışlaması çok olan. Neden bağışlasın Allah bizi? Bizim imanımız var Rabbimize. Allah Subhanahu ve Taala'nın bağışlayıcı olan, olduğuna biz iman ettiğimizden dolayı Allah bizi bağışlayacak dersek. Çünkü biz günahlarımıza tevbe ettik. Allah tevbe ederseniz günahlarınızı ne yaparım? Bağışlarım, onu sevaba kalbederim buyuruyor. Eğer bizim zannımız bu şekilde olursa Allah bizi bağışlayacak Celle Celaluh. E biz imanını gidersek. Ama ben bu kadar günah işledim. Allah beni bağışlamaz dersek Allah Subhanahu ve Teala umut kestiği için okulu başlamayacak. İşte Resulullah Aleyhissalatu vesselam burada Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zan etmemiz gerektiğini bize ne yapıyor? bildiriyor. Allah Azze ve Celle'nin dilinden evet arkadaşlar, bu hadis-i şerifi de yani hadisi kutsiyi de biz ne yapıyoruz? Bukhari'nin tevhid babında 15. hadis olarak bulabiliyoruz daha çok bilgi sahibi edinmek isteyenler buraya geldiklerinde boş boş oturmasınlar bak kaç tane Bukhari var Açsınlar tevhid babını. Bu hadisi, hadisi kutsiyi ne yapsınlar? İncelesinler. Biz burada bir şey anlatıyoruz. Bununla ilgili siz derinlemesine bilgi sahibi olursunuz. Biz her şeyi anlatmıyoruz burada. Sadece bir anahtar veriyoruz elinize. Siz bu anahtarla 40 kapı açarsınız. Araştırırsanız. Araştırmazsanız bir şey yok. <gülüyor> evet. Yine... <gülüyor> Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan gelen ve İmam Buhari'nin rahimahullah kaydettiği sahihine kaydettiği bir hadis var. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. İyakum la zenne fe inne hadis. basit bir kelime. Ama Resulullah Aleyhissalatü Vesselam bu basit bir kelimen, basit gibi gözüken bir kelimenin içinde neler neler neler şetmiş söylemiş bize. Cevami'ul kelim Resulullah Aleyhissalatü Vesselam yani az kelimeyle çok manalar ifade eden. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam ilk okula gitmemişti okuma yazması yoktu yazamıyordu. <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem ama bugün o mübarekin ağzından çıkan bu muhteşem kelimeleri profesörler 1400 seneden beri ne yapıyorlar? şerh ediyorlar açıklıyorlar bizler iyice açıklayalım anlayalım diye la havle ve la kuvvete illa billah evet Bukhari, bu hadis Bukhari Ferayiz bölümünün birinci hadisi. <gülüyor> ha Manasını da verelim çünkü herkes ne yapmıyor Arapça bilmiyor. Manasını da verelim. Ne diyor Resulullah Aleyhisselam? Zandan kaçının. Çünkü zan sözün en çok yalan olanıdır. Burada biz zanın kötü manaya kullanıldığını anlıyoruz. Neden? Zaten hadis-i şerif onu bize ne yapıyor? Bildiriyor. Ekzebul hadis diyor peygamber efendimiz. Sözün en yalanıdır zan. En yalan olan kısmına ait olan sözdür. <gülüyor> evet. Zanın şek manasında kullanıldığını söyleyenler olduğu gibi buradaki zandan maksadın yani peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın burada zikrettiği zandan maksadın suizan olduğunu, kötü zan olduğunu da söyleyenler vardır. lisan Arab'da zanene maddesinde böyle geçiyor. Evet. Zannın kesinlik ifade eden bir manaya gelmesiyle alakalı bir hadis, hadis şerifi de eğer zikredecek olursak şimdi hem kötü tarafını zikredecektik kelimenin hem iyi tarafını zikreden, iyi manaya geleni kötü manaya geleni. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın münafık olduklarını bildiği iki kişi hakkında. Resulullah Aleyhisselam nasıl bu bilgiye ulaşıyor? Allah Subhanahu ve Teala ona vahy ediyor. Hani diyorlar ya kalbini okudu bilmem ne okudu. Bunlar hikaye. Kalbini okuyacak olsaydı ilk defa Adem babamız şeytanın kalbini okurdu. Öyle değil mi? Var mı öyle kalp okuyan? Yok Yok değil mi? Kim derse ki birbirinin, birisinin kalbini okudu, kalbinden geçen anladı, hikaye anlatıyor onlar Öyle bir şey yok. Eğer böyle bir şey olsaydı, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıp da ekelehu zi'bi diyen oğullarının kalplerini okurdu. Der ki yalan söylüyorsunuz, sattınız kuyuya. Ben sizin kalbinizi okudum. Ne yapardı? Kalplerindeki o e, kini görmüş olurdu. Peygamber Yakup Aleyhisselam oğullarının kalbinden geçeni okuyamıyor. Ama bunun şeyhi okuyor maşallah. Çünkü okuması çok kuvvetli. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir de Peygamber Efendimizden misal getirelim. Subhanak ya Rabb, ya Rabb subhanak. Allah'ım bizi cahillerden eylemesin. Evet. Cahil kalmamız hususunda çaba sarf edenlerden de bizi ne yapsın uzaklaştırsın. Evet. Kardeşler kişi etrafıyla ne yapar? İlim sahibi olur. Ya etrafındaki insanlar onu ilim sahibi yapar ya etrafındaki insanlar onu cahil yapar. Evet. Muhammed Aleyhisselam evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye anamıza eşine en çok sevdiği kadına safan bin Muattal'la zina etti dediler. 50 gün ayeti kerime gelmediği için Medine-i Münevvere'de adeta siyah bulutlar ne yaptı? Hakim oldu. Herkes üzüldü. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da beraber. O zaman da zina ayeti kerimesi hani zina yapana celde vurma ayeti kerimesi Gelmediği için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Ey Ayşe, eğer dedi bir günah irtikab ettiysen kalk Allah Azze ve Celle'ye tövbe et. Demedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben sizin kalbinize baktım, yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz demedi. 50 gün bekledi, vahyi bekledi. Demek ki Muhammed Aleyhisselam da kalpleri okuyamıyordu. Öyle mi? Kalp okumak var mıymış? Kalpten geçeni bilmek var mıymış? Kalplerinki aşif Allah subhanahu ve teala. <gülüyor> Bir kimse derse ki kalpten geçeni biliyorum ona deyin hemen sen deccalsın. Hiç günah değil. Subhanallah. Evet. Resulullah aleyhissalatü vesselam, iki münafık hakkında <gülüyor> Onların münafık olduklarını bilmişti. Ama bu bilgiye de Allah subhanehu ve teala'nın ona bildirmesiyle ulaşmıştı. Allah bildirmedikten sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam da bilmiyordu. Sen iman nedir? Kitap nedir bilmiyorsun diye ayeti kerime var. Yazı yazmasını da bilmiyorsun diye ayeti kerime var. Ancak Allah Subhanahu ve teala imanın bütün gereklerini Resulullah aleyhissalatü vesselama inceliklerini öğretti. Ondan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam aldığı vahiyle bunlara muhtali oldu. Evet, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu iki münafık hakkında falan ve falanın dinimiz hakkında bir şey bildiğini zannetmiyorum şeklindeki ifadesi delil gösterilerek bazı durumlarda işin aslını yeterince araştırdıktan sonra kesin bir bilgiye dayalı zanda bulunmanın caiz olduğu kötülüğü ve günahkarlığı ortada olan kimselerle ilgili olumsuz kanaat beslemekte sakınca bulunmadığını da alimler belirtmişlerdir. Bunu İmam-ı Kurtubi Bedruddin Ayni ne yapıyor? diyor kitaplarında. i̇mam Gazali de Rahimahullah Suizan kalp ile ilgili gıybettir diyor. Suizan kalp ile ilgili gıybettir. Ve bu günah bakımından dil ile yapılan gıybetten farksızdır. Çünkü İnsanın azaları da günah işler. Her azası günah işler. Beyni bile günah işliyor adamın. Kötü şeyi düşünürsen, kötü şeyi düşünmek ve düşündüğünü icra etmeye azmetmek de günah. Azmetmek, azmetmeye çalışmak bu da günah. Evet, kötü söz gibi, kötü zanda bulunmak da, Elimizde kesin deliller bulunma, bulunmadığı müddetçe haramdır. Kötü söz, kötü zan. Bizim vazifemiz kötülüğü yaymak değil. <gülüyor> evet, insanların iç dünyalarındaki gizli hallerini Allah subhanehu ve teala'dan başka kimsenin bilemeyeceğini söyleyen Gazzali, İmam-ı söylüyor İç hallerini diyor, Allah'tan başka kimse bilmez Ama bunlar ne yapıyorlar Biliyorlar Ben çok gördüm Adam böyle yapıyor Dürbünü <gülüyor> var adamın Bunun diyor Manevi hali diyor Tilki Çarşıda gidiyoruz o zaman Tarikatçıydık biz O da böyle yapıyor Tekrar dürbünle ona da bakıyor bu diyor başka bir şey. Herkesin bir zahiri bedeni varmış, bir batıni bedeni varmış. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bu dürbünü bir de döndürsen de aynayla kendine baksan acaba. Senin batıni olan vücudun kim bilir hangi hayvan olacak. Hep kötü karşıdaki. Kim iyi? Ben. La havle ula Böyle bir şey olur mu? Herkes kötü, ben iyiyim. Kim verdi bu haberi sana? La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. İmam iye yorulması mümkün olmayan kötülük kanıtları ortada görülmedikçe hiç kimse hakkında açıkça bilinen ve görülen gerçeklerin ötesinde kötü kanaat beslenemeyeceğini aksine davranışın şeytana uyma anlamına geleceğini ihyasında ne yapıyor belirtiyor. Elinde yüzde yüz delil olmadığı müddetçe söyleyemezsin bu şöyleydi bu böyleydi diye. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Çünkü hüsnü zan Allah Subhanahu ve teala'nın suizan ise şeytanın telkinidir. La havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi kardeşler biz burada zikredilen güzellikleri kendi hayatımıza adapte edelim. Melekvari olacağız yani. Melek olmayız, melekvari olarız. Meleklere benzeriz. Çünkü meleklerde net yoktur? Kötü davranışlar yoktur. Subhanallah. Suizan, şeytanın insanı saptırmak için ruhuna nüfuz ettiği kapılardan bir kapıdır. Azıcık araladın mı? Hani farenin burnunun girdiği yerden kuyruğu çıkarmış. İşte bu suizan kapısını azıcık araladın mı oradan çok ne yapar? Yeller ve seller girer. Evet bu sebeple hem şeytanın suizan kışkırtmasından hem de kötülerin töhmetinden sakınmak gerekir. Bu söz ayet değil, bu söz hadis değil ama çok manalar ifade ediyor. Bak ne demek? Hem şeytanın kışkırtmasından hem de kötülerin töhmetinden sakınmak gerek. Lâ zarar ve zarar. Ne zarara girmek var, ne zarara sokmak var. Yani adam ne yaptı? Senin camının penceresini kırdı. Sen benim camımı, evimin penceresini kırdın. Şeriatta kısas var. Al ben de senin evinin penceresinin camını kırarım. Aldın yerden ceviz gibi taş pat attın. Ne yaptı? Pencerenin camı kırıldı. Var mı böyle bir kısas? Böyle yok olmaz. Kendi kafana göre ne yapma? Kur'an'a mana verme. Kur'an'dan hüküm çıkarmaya çalışma. Kısas var ama böylesi yok. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatini yazsın bize. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel misal. Lekad kâne lekum fî Resulillâhi usvetun hasene. Usvetun hasene. En güzel misal Resulullah'ın hayatında var. Anlatacağımız bu olay, yani hadis-i şerif Peygamber aleyhissalatü vesselamın başından geçmiş. İmam Bukhari İmam Müslim Ebu Davud Rahimehullah İbn-i Mace rahmetullah aleyhinecma'in bunu ne yapmışlar? Kitaplarına kaydetmişler. Bakın Resulullah aleyhissalatü vesselam itikafe giriyor mescitte. Biliyorsunuz itikaf Ramazan'ın son 10 gününde oluyor. Vefatıyla sonuçlanan senede 20 gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? İhtikafa girmiş. İhtikafta namaz kılıyorsun, Koran okuyorsun, tesbihat yapıyorsun, uzanıp istirahat edebiliyorsun, efendim fıkhi mevzulardan Bahsedip arkadaşlarınla malayani olmayan şekilde sohbet yapıyorsun. Yani günün ibadetle taatla geçmiş oluyor. Ancak tuvalet ihtiyacı için çıkıyorsun. Yemek ihtiyacı için almak için çıkabiliyorsun. Eğer yemek getirecek olan kimseler yoksa. 10 gün mescidin içinde Allah için kendini ne yapıyorsun? Hapsediyorsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam da işte böyle bir günde eşlerinden bir tanesi, analarımızdan bir tanesi <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı ziyarete geliyor. E adam itikafta yiyecek içecek ona iftar için lazım, sahur için bir şeyler lazım ve Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi ziyaret etmek istiyor çünkü kocası. Geliyor ziyaret ediyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anamızla sohbette bulunuyor, getirdiklerini alıyor. Akşam oluyor, akşam karanlığı çökmeye durduğunda karanlık iyice bastırmadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anamızı kendi evine gönderiyor. Göndermek için mescidin dışına çıkıyor. Kapıda konuşurken iki tane ensardan genç. Subhanallah. Bakıyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapının önünde bir kadınla konuşuyor. Hemen adımlarını sıklaştırıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatini çekiyor. Daha önce Sallam seyip geliyorlardı. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldiklerinde gelmeden önce ne yaptılar? Hızlandılar. Arkadan o iki kişiye... Subhanallah... Ey falan, ey feşman deyip ne yapıyor? Hıtap ediyor o gençlere. Çünkü tanıyor Medine-i Münevvere, bir köy gibi o zaman. Herkes birbirini tanıyor. Diyor ki, biraz yavaş olun. Yanımdaki Hüyeyyin kızı Safiye'dir. Dönüyorlar. Diyorlar ey Allah'ın Resulü. Kimden kimden umarız ama senden ummayız. Tencih ederiz seni. Böyle deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi kan mecralarında dolaşır. Onun yani şeytanın sizin kalbinize bir kötülük veya bir şüphe atmasından korktum buyuruyor. Bakın kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışı sahabe-i kiramın davranışı. Bizlere örnek. Yani kötüye çekilecek bir davranışla davrandığımızda başkaları kötüye çekmesinler diye o davranışın helal olduğunu, caiz olduğunu, zahirde görüldüğü gibi anlaşılmaması gerektiğini anlatacağız. Ama adam unuttu bunu şerh edemedi açıklayamadı o kimse de gördüğünde bunu ne yapmayacak hemen kötüye çekmeyecek. Mesela, sokakta bir kadınla ne yapıyor? Adam konuşuyor. Sizin mahalleye de yeni gelmiş. Demeyeceksin, <gülüyor> bu bunun ayarı kayarı efendime söyleyeyim bilmem neyi. Diyeceksin ki biz yeni geldi, biz tanımıyoruz. Ya kız kardeşi olabilir, ya ablası olabilir, ya kız. Ee, kendi ehlinden biri olabilir biz bunu tanımıyoruz. Hemen delip takmayacağız yani bunlar ayar yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar diye. Bak ne dedi sahabe-i kiram? Tenzih ederiz seni. Yani bir Müslümanın da diğer bir Müslümanın ırzını, namusunu, hayasını, iffetini ne yapması lazım? Koruması lazım. La havle ve la kuvvete illa billah. Böyle bir şey olduğunda Allah hakkı için bizim düşündüğümüz bugün acaba böyle mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi ve sahabe-i kiramın davrandığı gibi mi? Yoksa hemen 40 tane arkasına püskül takmak mı? Ya dün geldi daha hemen başladı. Deniyor mu denmiyor mu? <gülüyor> La ilahe illallah. Resulullah hangi vadide? Biz hangi vadideyiz? Evet, kötülerin içi kirli olduğundan herkeste kusur arar. Başkalarını da kendileri gibi kötü görürler. Hani der, der ya, Efendim, kör yer içer kendinden pay biçer diye bizde bir atasözü var. Gözü görmeyen iki kişi sarma yiyorlarmış. Anlatılır hikaye olarak. Birinin adı Hasan, birinin adı Hüseyin'miş. Hasan Hüseyin'e demiş, olan Hüseyin, neye demiş sarmaları demiş çifter çifter yutuyon. Ulan demiş Hüseyin, Hasan, nereden demiş gördün demiş, sen de demiş görmüyorsun, ben de görmüyorsun. Vallahi demiş ben ikişer ikişer yutuyorum onun için. Sanıyorum ki sen de o şekilde ne yapıyorsun? Yutuyorsun, senin önüne ne yapayım? Bir engel koyayım sözümle. Evet kardeşler Sonuçta Mümin mazur görür Münafık ise Kusur arar Ne kadar oldu Mustafa? Kardeşler devam edeyim mi? Yoksa bu bir ders daha var yani bir derslik daha var hani bir dostluk var denildiği gibi bir derslik daha mevzumuz var yani. Yorulmadıysanız Allah için ben yorulmam. Siz dinleyecekseniz ben devam ederim. Ne diyorsunuz? Haftaya mı devam edelim? Hastalıklı bak ne dedi? Haftaya devam edelim dedi. Hasta adam. Neden hasta? Vücudu rahatsız. O zaman düzgün bir yerde bırakayım da bir dahaki <gülüyor> haftaya ne yapalım? Başka bir ayeti kerimenin açıklanmasından değil de o ayeti kerimenin içindeki başka bir kelimeden ne yapalım? Devam edelim. Evet. Bu düşünceden hareketle sırf şüphe ve zanna dayanarak insanlar hakkındaki gizli soruşturma yapılamayacağını da ne yapıyor? Alimler belirtiyorlar. Hiçbir şey yok. Sana ne adamın soruyorsun? Efendim, gizli hali ne, ne araştırıyorsun? Var? Araştırma memuru musun sen? Buna karşılık zannı galip oluşturacak derecede açık emarelerin bulunması, güvenilir kişilerden ıhbar gelmesi gibi durumlarda konuyu iyice araştırıp açığa çıkarmaya da cevaz verilmiş. İmam Maverdi ve Gazali bunu ne yapıyorlar? Kitaplarına kaydetmişler bu bilgileri. Bir misal verelim şimdi. Öyle mi? Her şey otursun yerine. Şimdi Mahkemelerde mahkemelerde haklı veya haksızın ortaya çıkarılması için yapılan araştırmalar, delillerin istenilmesi, şahitlerin dinlenilmesi sonucu mücrimleri ortaya çıkarıp cezalarını vermek ayrı bir şeydir. Hakim inceden inceye soracak. Cinanın Cezası nedir İslam'da? Eğer muhsan kişilerse taşlanarak öldürülmek. Ha şimdi bazı hadis inkarcıları bunu kabul etmiyorlar ama canları cehenneme. Kabul etmezlerse çok da duydu kulaklarımız. Hakim ne yapacak? Şahitler isteyecek. Nasıl gördünüz? Ne zaman gördünüz, ne şekilde gördünüz? İkrar isteyecek. Olabilir, yani şahit yok da adam ikrar etti. O inceden inceye soracak. Onun inceden inceye sorması farz. Ama geldi bir tanesi dedi ki işte ben falancayı gördüm, şöyle yapıyorlardı, böyle yapıyorlardı. Senin inceden inceye onu soruşturmayı alman haram görmedin dört tane şahit yok sen sonra hakim misin sen kavi misin sen mi vereceksin cezayı sana ne bak hakimin sorması farz seni sorman haram neden sen sorumlu değilsin kendi kendinin üzerine ne yapma hükümlülük alma evet Bu kelimenin yani zan kelimesinin kullanıldığı yere göre birbirine zıt manalar manalara geldiğini yani müşterek bir kelime olduğunu gördük. Evet yukarıdaki ayet bize boşu boşuna. Elimizde hiçbir delil bulunmadan, sadece kendimizin süfli arzularımızı tatmin etmek için ileri geri mesnetsiz söz söylememizin caiz olmadığını, eğer böyle bir durumda karşı karşıya geldiğimizde ise bundan sorumlu tutulacağımızı ne yapıyor? Haber veriyor. Allah Subhanehu ve Teala bu şekilde tongaya düşenlerden bizi eylemesin. Rabbimiz Celle ve Ala hayırlı bir insan olma hususunda cehd ve çaba sarf edenlerden eylesin. Rabbimiz Celle şanuhu günahlarımızı bağışlasın. Hünahlarına tövbe edenlerden eylesin. Amin. Allah subhanehu ve teala peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar kılsın Amin. ve şefaatçilerin şefaatiyle cennete girmemizi kolaylaştırsın. Amin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuhu.